Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 140 Nisan 2020 Başladı. Hoş geldiniz. Eğlenceli İngilizce Eğlenceli İngilizce köşemizde bu ay İngilizce atasözlerine Türkçe ve yer yer Arapça karşılıklarına yer veriyoruz ve başlıyoruz. Familiarity breeds contempt Fazla samimiyet, saygısızlık doğurur. Familiarity breeds contempt Benzer bir Türkçe atasözü, çok muhabbet, tez ayrılık getirir. Familiarity breeds contempt. Two wrongs don't make a right. Two wrongs don't make a right. İki yanlış bir doğru etmez. Do wrongs, don't make a right. If wishes were horses, beggars would ride. <gülüyor> Dilekler at olsaydı, dilenciler sürerdi. If wishes were horses, beggars would ride. Türkçe benzer ne olabilir, köpeğin doğası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. If wishes were horses, beggars would ride. When it rains, it pours. Hine tumattiru tenhamiru. Fel saibu tehtiti be'an. When it rains, it pours. Yağmur yağmaya başladığında kovadan boşanırcasına yağar diyor. When it rains, it pours. Aksilikler üst üste gelir. When it rains, it pours. Keeps wolves, الزئاب, Who keeps company with wolves will learn to howl. Mantamale ma'a zib, ta'allam kayfiyat al-iwa'. Kurtlarla arkadaşlık eden ulumayı öğrenir. Who keeps company with wolves will learn to howl. Yani benzer Türkçe atasözü ne olabilir? Körle yatan şaşı kalkar. Benzer bir diğer söz kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan ya tüyünden ya da benzer bir diğer söz hani Türkçe'de bu, bu anlamda epey söz var üzüm üzüme baka baka kararır. Who keeps company with wolves will learn to howl. İngilizce'de de benzer bir diğer söz var. He who sleeps with dogs wakes up with fleas. İtle yatan bitle kalkar. He who, with dogs wakes up with He who sleeps with dogs wakes up with fleas. He who sleeps with dogs wakes up with fleas. He who sleeps with dogs wakes up ha! with fleas. He who sleeps with dogs wakes up with fleas. He who sleeps with dogs wakes up with fleas. sleeps with dogs wakes up with fleas. Once a make a summer. Bir kırlangıç yaz yapmaz. Hani kırlangıcı gördünüz hemen işte yaz geldi dememelisiniz diyor One swallow doesn't make a summer Benzer Türkçe atasözü bir çiçekle bahar olmaz One swallow doesn't make a summer One swallow One swallow doesn't make a summer Doesn't make a summer One swallow doesn't make a summer One swallow doesn't make a summer <gülüyor> <gülüyor> the pot calls the kettle black. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. The pot calls the kettle black, nedir? Tencere dibin kara, seninki benden kara. Ya da ne diyelim, dinime küfreden bari Müslüman olsa. The pot calls the kettle black. The pot calls the kettle black, the pot calls the kettle black. Let not the pot call the, the, the, the, the kettle black, let not the pot call the kettle black, let not the pot call the kettle black. It is no use crying over spilled milk. It is no use crying over spilled milk. It is no use crying over spilled milk. Dökülen sütün üzerine ağlamanın bir anlamı yok diyor. It is no use crying over spilled milk. Türkçe benzer atasözü son pişmanlık fayda vermez. It is no use crying over spilled milk. لا تبكي على الحليب المسكوب no Laugh <متحدث> and the world laughs with you Cry and you cry alone Laugh and the world laughs with you Cry and you cry alone اضحك <متحدث> وستجد العالم كله يشاركك الضحك .ولكن اِذَا بكيت, سَتَقِدْ نَفْسَكَ تَبْكِي وَحِيدًا Love and the world laughs with you Cry and you cry alone Gülersen dünya yani herkes seninle güler Ağlarsan yalnız ağlarsın İyi gündeysen herkes seninle beraber Ama zor anında zor zamanlarında herkes seni yalnız bırakır Love and the world laughs with you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 Laughs best he who laughs last laughs best he who loves lust. Loves best he who loves lust. Loves best best best I want to say thank you to Sara and Mehmet Çoğan for their contribution to this episode and of course to our listeners. Thank you all. Enlem ve Boylam 140 Nisan 2020. Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin.